să-n spuni n-aioc când să vii să Sunan'ın Beriyanı Hazırlayan ve sunan Muamber Ketencoğlu Sevgili dostlar, hepinize merhabalar. E, 94.9 Aşık Radyo'dasınız ve Tuna'nın beri yanı şu, şu dakika itibariyle başladı. Bugün stüdyoda kalabalığız. Solumda e, ani durumlarda yardıma koşmak üzere. Sevgili İlksen var. Merhaba. Hoş geldin İlksenciğim. Merhaba Muammar Abicim. E, bugünkü konuğum İsrail'den gelme. E, İsrail'den İstanbul'u ziyaret için gelen fakat köken olarak Kırım'da doğup büyümüş ve Kırım'daki karayların, karay halkının şarkıları ile ilgili çalışmalar yapan ama aynı zamanda gerçekten müthiş bir müzik adamı bulunuyor sağımda. Sevgili Abraham Kefeli. Hoş geldin Abraham. Merhaba. merhaba. Nasılsın? İyiyim. İyiyim. İstanbul, İstanbuldan hoşlandın, beğendin mi İstanbul'u? Ee, çok beğendim. Ben e, üçüncü kere İstanbul'da, İstanbul'dayım. Daha önce gelmişsin, iki defa daha gelmişsin. Ee, e, 97'de ve bir e, yıldan evvelde e, oldum. Evet, e, bu defa ne mutlu ki seni burada stüdyoda misafir ediyoruz. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Teşekkür ederim. <gülüyor> bir de karşımda sevgili Tokide Kiryaki var. Ee, Abraham'ın eşi. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Ee, duyduğunuz gibi herkes Türkçe konuşabiliyor ama <gülüyor> e, bugün biraz karışık bir e, programı izleyeceğiz. Artık Türkçe, İngilizce birbirine karıştıracağız. Çok dilli <gülüyor> olacak evet doğru. Şimdi Abraham gerçekten çok çok yönlü bir insan. Önce sevgili Abraham ne dinledik dinlediğimiz neydi bize anlatır mısınız ne çaldı ee, az önce ee, ben Abraham Kefili ben ka ka kara profesyonel bir müziyen müzisyen ve besteci ben Hazan din adamı ev ve kara enfalklaro ve din araştırmacıyım Eee de kuzeyde yetmiş Simferopol şehrinde Kırım'da evet. doğdum. Kırım'da bir şehir. Ee, yes. Eee e, e, 80 80'de kadar sürekli olarak yaşadım ve çalıştım. 80'de e, e, yılda daha yüksek müzik e, gitmeyi almaya bak, başka yerlere gittim. Caz piyano sınıfına göre 80e 88'den e, 90'da Minsk Müzik Yediye. Koleji biraz Rusya ve e, 90'dan e, 92'ne kadar Rostov Sanat Okulu Rusya'da hı hı. E, 92'den e, 97'de e, 7'ye beri ee, Rostov Ondon konservatuvarı Rahman Yonov mm -hmm. ee, MA MA of uh, Jazz Piano and the Composition Burada Jazz Piano ve Compositionsunda uh, Ekinci de. derece MA aldım mm -hmm. mm -hmm. sınıfında mm -hmm. Rostov konservatuvarında um, 97'den 2003'e kadar <Gülüyor> e Lisannus'ta <üstü>, Lisannus'ta <gülüyor> çalışma ettim. Eee, Toksan eee hala karım ve 3 çocuğumla birlikte yaşadığım İsrail'e göç ettik. Evet. İsrail'de de e, çalışmalara devam ettim. Devam ettim. Eee Toksan birinci kadar Barıl İlan Üniversitesi kompozisyon ee, bir e, 2002'ye iki, e, ikinci kadar Kudüs İbrani Üniversitesi müzikoloji bölümü iki altın altında ses sound okulunda da hı hı. kurs e, tamamladım. E, 2000 yılından beri H4'ta Karayim Kenesan'ın e, sinagog ha hazanı olarak çalışıyorum. E, 2007'den beri H4 konservatuvarında belgisayar e, müziki ve teorisi öğretmeni olarak çalışıyorum. E, 2007'den 2010'den e, e, 12 yılları arasında Rehovot konservatoriosunda büyük bir grup orkestra, Big Band şefi olarak çalıştım. Kondaktör uh -huh. of Big Band. Benim üç çocuğum var. Eşimi teryekli dotyke. Ayrıca İffatoriyan Karaim topluğundan Kırım Karaim'de. Uh -huh. Yıllar boyunca genellikle Karaim, halk müziği ve A dayanan akademik tür müziğimle birkaç CD's e, yayınladım. Evet, evet. CD'leri karayım ulusal melodilerinin düzenlemeleri ve düzenlemeleri ile serbest bıraktım. Demin e, az önce oradan bir örnek çaldık. Senin bir e, 20 tane parça var CD'de. E, üç tanesi senin besten. Your, your composition. Uh, evet, the, the first piece that we heard was uh, one of your compositions. right? Uh, birinci uh, birinci uh, song was uh, Kefeli Kaytarması. Kefeli Kaytarması. Kefeli Kaytarması. Kaytarması. Onu dinledik biraz önce. <gülüyor> evet. Ne demek kaytarma? E, hemen anlatalım. E, Kırım ve civarında birçok halkın, işte Kırım Tatarlarının, e, Azov Yunanlılarının, ...ve tabii karay, Karaylar'ın... E, ...dans... <gülüyor> ...formları... E, ...kaytarma... ...bir anlamda... M, ...nazlanma filan... ...diye biz Türkçe'ye... Yani ...daha kolay anlaşılsın diye... ...çevirebiliriz. Bu Ka çok yaygın Kaplis değil. böyle. Evet. Dans, dans. Halk, halk dansı formu... ...yedi sekizliktir. Yani... ...iki artı iki artı üç... ...kaytarma. O dört e, üç... <gülüyor> <gülüyor> evet, 2, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Böyle gidiyor kaytar mı ee, Onun bestesini dinledik. Ee, birinci CD'den istersen e, bir şarkı daha dinleyelim. Sonra devam edelim kaldığımız yerden. Let's see another composition. Uh, of no, yours. no e, composition. this is folk music. No uh. e, Leblebici. Leblebici teması bizim e, Anadolu'da da e, karşımıza çıkıyor. E, Konya'da bir leblebici türkümüz var. Ama bu bambaşka bir melodiy. E, <gülüyor> leblebici şarkısıyla ilgili bir şeyler söylemek ister mi? Do you have uh, anything to say about the Leblebici song? E, leblebici e, e, e, bu e, bizim e, Karaima. E, şarkısı şarkımız uh, ve müjahi uh, komik bir komik bir uh, komik uh, and, uh, uh, bu yıl uh, was uh, singing uh, bu song uh, this song was uh, sung by uh, Anna Balci ve Anna Reis, Balci Anna, an, an, uh, ve Tiri, uh, ve ve ve ve ve ve this is a very um antique song um çok eski ve bir şarkı because bestecisi um uh, because uh, the first uh, printing of this songs was in um, uh, 19th century and uh, mejuma mejuma of radlov mejuma of radlov and uh, uh, this songs was in, in was including uh, in uh, this book And also we have uh, uh, another majmua majmua majmua this is a mecmua, mecmua. Mecmu. <laughs> <laughs> <laughs> like turkish uh, evet. arabic uh, uh, uh, word uh, this is uh, topluk Topl toplama toplama. Evet, toplama toplama of songs uh, uh, şarkı şarkıları uh, türküleri uh, uh, başka uh, masallar masallar başka folkl uh, folklor mm -hmm. uh, music and uh, <gülüyor> evet, bir folklor derlemesinde <gülüyor> yer alıyor bu leblebici şarkısı 19. Evet, yüzyıla tarihleniyor. Leblebici un veriyor, leblebici un veriyor, on parmağın kanalara yok, on parmağın tu indu cara la uamet men sampara la uamet men sampara la alle alla cavo le plebi cavursa na cavursa na e beje Evet, e, Ana Balcı'nın sesini alıp e, düzenlemiş kendi e, özellikle son dönemlerde bilgisayar teknolojisiyle müzik arasındaki koordinasyonla da ilgili çalışan e, sevgili Abraham Kefeli e, bu leblevici türküsünü e, Ana Balcı'nın sesinden alıp kendisi düzenleyip bize e, getirmiş. 20 şarkıdan oluşan bu e, Karay Halk Şarkıları adlı albümden dinlettik. E, az önce sevgili Abraham o kadar çok okulsaydın ki e, hiç aklına geldi mi şu ana kadar kaç tane okulda çalıştığın Öyle komik bir soru sorayım sana. Evet. You spelled out many school names in your biography. <gülüyor> hey. Can you uh, guess how many school have you been to? Um, uh, yes, I. Uh, um, Rostov Conservatory ve Yüksek sanat kolunda emeği çerçevesinde akademik uh, türün birçok uh, müzik eserini yazdım. Uh, üç kısımda piyano ve orkestra koncertosu. Şimdi uh, yazdığı klasik eserlerden klasik, bahsediyoruz. Uh, evet. Uh, evet. Uh, uh, uh, uh, uh, olar e, Karaim folkloruna, folkloruna e, e, yapılmış. E, üç kısımda piyano ve orkestra koncertası 1977'de, e, Tahanun sinfoni e, 2002'den. Sonra da birçok oda çalışması yaptım. Chamber e, music. E, oda müziği evet. E, örneğin e, beş kısımda e Doxan 293'üne, ve Piyano için sonata, e, Piyano solo için sonata keman solo için sonata. bir Karaim Tatar melodisi tem, tem motifine, e, Karaim halk müziği Ogret ogluna, eee Doxan'dır motifinde yaylı dört dörtlüsü için mm -hmm. var e, varyasyonlar eh Quintess Licha, eh Toxsan Yedi, Carmecordino, e ve diğerleri. Şimdi um, 2005 yılından yazılmış olan Kazarya Kralı operamını Orkestrasiyosunu uh, bitiriyorum. Bu arada profesyonelce teslim edebilecek bir opera evi arıyorum. Anladığım kadarıyla bu operanın konusu antik arkaik bir konu. Evet. The what the story of this opera is from an uh, ancient tale. Uh, yes, I used uh, ancient tales uh, and also the book of Judah Levi Kuzari and also the history um, searches uh, about the Khuzarian people. Khuzarian people was uh, um, Yehudidinli. Yehudidinli. Mm -hmm. uh, so, uh, and Turkish, uh, Turkish people. Turkish peoples that uh, was uh, uh, Yehudidinli. They showed uh, mm -hmm. it to Yahud, uh, to Judaism, mm -hmm. at 8th uh, century. Evet. And the... evet, arkaik hikayeler kullanmış. Ee, bu arada 8. yüzyılda yanlış anlamadıysam Muhammed abi. 8. Ince, evet. E, Yahudi dilini kullanan, e, kabul eden kabul eden diyelim daha doğrusu e, Türklerin de mitolojisinden e, yararlanmış. Bu operanın evet. söylediğin gibi şeyini, konusunu düzenlerken. Evet. Bu arada ben e, bu özellikle klasik müzik e, iş, Eserli'nin içeren CD'lerden bizim radyonun klasik müzik programı yapımcı arkadaşlara vereceğim. Ee, onları da belki değerlendirirler. Onlardan da e, parçalar, farklı programlar duyabiliriz. Evet. İnşallah. <gülüyor> çağrı, İnşallah. Çağrı yapmış oldum buradan tüm klasikçilerimize. Ee, aynen. Şimdi o zaman bir şarkı daha dinleyelim. Ee, şarkının e, niteliği üstüne sonra konuşalım. Uh, what did we listen to? Listen. Uh, biz, uh, biz işittik bir karayım türkü. Ay, ay kapı. kapı kara kapı. Ay kara kapı kara kapı. Ak kapı kara kapı. Ay kapı kara kapı. Evet. Um, Bir Karay bu, bu Karay Türküsü. Bu Karay Türküsü Çufut Kale uh, is, uh, is a very antique uh, uh, place of uh, Crimea and uh -huh. uh, I think uh, it was related uh, to this song was related to uh, to the gates of uh, uh, Çufut Kale. Çufutkale. Çufutkale. Evet, Çufutkale kapusuyla ilgili. Evet, Kırım'da çok a, eski bir yer, yerleşim Çufutkale. Yani Bahçe Sarayı'nın yanında bir yakında bir, a, yakında bir evet. a, eski Kerman var. A, kale, kale var. Bu şehir bu şehir was. bu şehir eee Karaim a, eski ee, şehri, şehri kü, kü, oldu. Kültür, kültürel, kültür şehri evet. Yes. Eski Karay. Eski Karay şehri. şehri. Evet. evet. Oranın işte kapısıyla ilgili ay kapı, Kara kapı ee, Anladığım kadarıyla e, bu albümde çoğunlukla halk şarkıları var zaten. Oradan bir şarkı daha dinleyeceğiz. Sonra biraz e, Karaylarla ilgili ya da Karay'ın Kültürüyle ilgili biraz e, konuşalım çünkü e, Abraham'ın her, her yerinde bir hüner var. Her, e, çok e, iyi çalışmış, çok çeşitli Hı -hı. konularda e, üretimi yapmış bir insan. Az önce duydunuz yazdığı sinfoniler, konçertolar, e, oda müziği eserleri. Hı -hı. E, ama bir de e, CD'lerden bahsedelim isterseniz. Hani e, CD'leri biraz anlat. Parçadan evet. sonra mı yapalım? Parçadan sonra CD'leri hmm. konuşalım önce. Evet, uh, after the track, we'll <gülüyor> let's talk about the Korean uh, culture. Uh, as you are multi-talented, you have hmm. so many works. Let's talk about the culture and the CDs you prepare ab about that culture. But first let's hear another song. Uh, one another folk song from that uh, very CD. Evet devam edelim Bu şimdi. Bu bir panayır şarkısı. Hı -hı. <gülüyor> Bu şarkıları, bu panayırlarda söylenen, eğlencelerde söylenen parçalara konuşma şarkısı, konuşma türküsü diyorsunuz. Evet. Ee, yani bizdeki, e, tüs, e, yani konuşma anlamından farklı buluşma herhalde burada kastedilen. It mm -hmm. means meeting, konuşma. These are, all, uh, these songs are used in the panayırs, like, let's say carnivals, and It's mainly about the meetings uh, of the people, I, think. I, will, I will write. Uh, Meeting and dance. Yeah. Is, uh, part. part uh, um, şarkıları da ya da korolar için uh, şarkılar isim kendisi için uh, konuşur. Yani bunlar uh, dans eden uh, şarkılar mm -hmm. kural olarak bu şarkılar uh, rev Reveals için uh, tasarlanmıştır. Yani konuşma. Bu nedenle melodileri neşeli kır, kırtıcı bir karakteri şahiptir. Uh -huh. Onları ritimleri basit üçlü loblardır. Tamam, tamam, tas, bir tamam. Bir iki, üç bir iki, yani, bir, iki üç bir benden, iki. Gemanebenden veya karmaşık asimetrik e, boyutları Uh, seven on eight, a uh, ninth on uh, eight, five of uh, and ornekte ben etc. I um, related. Uh, I uh, printed my new book, civiliznikas, uh, a uh, hmm. real book of Kareim uh, uh, uh, folklore uh, of. Uh, Kıymetli kıyıms, and ki uh, uh, uh, şarkılar. Büyük bu, büyük uh, büyük kitabımı uh, uh, dört uh, dört yüz uh, otuz sayfeli sayfeli eki sayfa eki eki eki eki Kırım'ın <Gülüyor> Evet, Kırım kararlarının müzik folklor hakkında yazdığı kitap'tan söz açtı. Şimdi sevgili Abraham, Sivrisinek Saz Bu, Dört 400 küsür sayfa, 200'den fazla melodik hale getirmiş. Evet. Ve o kitap bende de var. Başka kimse de varsa, benim <gülüyor> <ağirin> olsun. Muhtemelen <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> itmi, yani e, o kitaba sahip olan tek kişi benim şu anda Türkiye'de. He is saying that he is proud of having that book as the only person in Turkey. <gülüyor> who, who it was it. Uh, printed before uh, two, two months only. Ha, iki, yıl, okay. i̇ki ay önce çıkmış zaten. Uh, da. New, new book. ya. Evet, yepyeni. <gülüyor> presentation, this yani. is a presentation. <gülüyor> evet, duyurulur herkese. Ayrıca ee, karay dini müzik müziği içeren bir albüm daha yaptı. O da elimizde var. Biraz ee, so you're mm -hmm. You have also another CD on the religious music. Uh, yes, I have uh, five CDs. Uh, one of them a uh, uh, double uh, album and uh, uh, one of them eh uh, uh, Mevkşim Dorişim, Mevkşim Dorişim, a uh, CD of uh, religious songs Zemerler, uh, mm -hmm. Zemer. Ler, Zemer. Zemer is a religious song. Zemer, Zemer, Zemer, Zemer, zemer. zemer, zemer. zemer mm -hmm. e, ve bu e, si, bu sitede e, on, on beş e, şarkı şarkılar var. Mm -hmm. e, bu şarkılar e, Lechon Kodish'te eee eee söylüyorlar. Lechon Kodish this is an e, ancient Hebrew. Ancient mm -hmm. Hebrew. Yeah. E, Eski İbranice söylenmiş şarkıların bulunduğu bir CD, senin, bahsettiğin, hı hı. senin de bahsettiğin Muammar abi. 15 şarkı bulunuyor, dini şarkılar Zemer deniyormuş bunlar. Dini şarkılar derken mesela düğün sırasında söylenen parçalar da var içlerinde. As we talk about the religious... Okay. Song, we, we, we also uh, these are also the songs sung in weddings, right? Not on, only in the ceremonies. Yes, yes. Uh, this CD included uh, four or five for weddings. Dört düğün parçası da evet. var din, düğünlerde kullanılan uh, okay. kutsal evet. parçalar. Ee, Bunu tabii az önce konuştuk senfonik eserlerinin. Ee, olduğu iki ayrı albüm var. Yani toplam beş albüm yapmış. Evet, toplam beş albüm. Ee, onun dışında şimdi biraz tarihe gidelim. Let's go to history a little bit. Yani Karaylar kimdir? Ee, hani özellikle 8. yüzyılda Müslümanlığı e, şey, e, Yahudiliği kabul eden Türk boyları hangi bölgelerde daha çok karşımıza hı. çıkıyor ee, ve hani Karaylar Kırım dışında başka nerede yaşıyorlar? Hı hı. Benim ait olduğum Karayım Karaylar Karımın Türk sevlemiş ...halkıdır ve Tevrat'nın yirmi 24 kitabı sözlü Tevrat veya müjde gibi herhangi bir ekleme yapmadan sadece birer kitap yazmaktadırlar liği kırım tatar diline yakındır kırım Karay müziği ve kültürü de kırım tatar müzikine ve kültürüne yakındır kırım kararlar ha Ayrıca Litvanya Ukrayna ve Polonya Karaim de iççeermektedir Ayrıca İstanbul'un Karaimler Mısır'da ve Suriye'de de oldular Bugün İstanbul toplumu sayıca az ama kendisi ve eski bir mezarlığı e, korumuştur. E, de, e, İstanbul'da e, ne kadar, e, yani kaç kişi var İstanbul'da biliyor musun? Es, es, es, How many people yani, e, approximately? Yani, e, e, ben sanıyorum 50 kişi evet. olsa. Evet. Kaç ee, bir, bir küçük minority. <gülüyor> evet, azınlık. <gülüyor> ee, azınlık içinde azınlık. Evet, <gülüyor> öyle. Ve Egyptian Kuraim bilbiyan dochus Sekiz Arap İsrailli Savaşı'ndan Türk sonra şey, Mısır evet. Karaimları Mısır'dan atıldı ve İsrailli İsrail, İsrail, ve, İsrail e ve Amerika Birleşik ...devletlerine göç ettiler. Onlar Arapça konuşuyor değil mi? En, Arapça, evet. Onlar Arapça ee, İsrail'de bugün 13 ilde... ...ve İsrail'in İsrail yerleşim yerlerinde... Karayim topluluk toplulukları var. En çok sayıda topluluk ajdottan firamlada var. Bugün İsrail'deki toplam karayım yaklaşık e, 40 bin... Karın kararlar da 20 yüz yılın 90'ından beri İsrail'e göç etmeye başladılar. 1990'dan beri. E, evet. Fakat İsrail'de bunlardan azı var. E, belki 500, yüzden fazla değil. 5000. 5000 e, değil mi? 5-100. Be 500. 500'den ha. fazla da geldi. Orada dağılmışlar ve kendi toplulukları yok. Kırım karaylarının ana toplumsal e gitimleri Kırım'da ve Litvanya'da kaldı. Kırım'da yaşamaya devam ediyorlar. Karaylar o zaman. Kırım'da, ben de doğdum Kırım'da. No, today, do they live many ...kara in Kırım olsun. In Kırım. Uh, today... Uh, ...I... ...sınca... ...5... Uh, uh, um, uh, ...sanıyorum... Uh, ...500... ...500 uh, kişi var... Evet, ...Kırım'da. Çok az tabii. Çok az. Tabi. az. Sinferopol, İfatoria, e, e, Kefe, Kefe, Feodosia... Hı hı. E, ...biraz Melitopol'da var... E, eee var. Hı. -hı. Sankt Petersburg'da var. Eee e, belki eee kius 60 kişi var. Hı. Evet. Evet. Ee, onlar da Türkçe konuşuyor, değil mi? Ee, şimdi. şimdi Türkçe. şimdi eee Şimdi onlar e, Rusça söylüyorlar. E, Hı -hı. Bek az, bek az kart, kart kişi kaldı. Hı -hı. E, Kara İmça biliyor biliyorlar. Hı -hı. Hı -hı. E, bir şey merak ediyorum. E, belki insan çevirmen gerekecek. Tamam. 1900, yani İkinci Dünya Savaşı ortasında biliyoruz ki Kırım Tatarları büyük bir sürgün yaşadı Stalin döneminde. Hı -hı. E, Karayların durumu ne oldu bu zaman? Ah yes. Um exile you know. e, ka Karimlar, e, kaldılar, kaldılar. Eee eee istalen e, karayları az kaldı. E, e, do, dokunmadı. Dokunmadı. Um, Biraz dokundu. <gülüyor> Biraz ölerler. Karışık. <gülüyor> Peki O zaman senin Bestelerinden birini dinleyeceğiz şimdi Dinleyelim ondan sonra Konuşalım Bir kompozisyon Dinleyelim konuşalım e Abraham'ın bir kompozisyonunu dinledik. Eee isterseniz bize anlat biraz ne dinledik. E, e, e, bu Ode benim eee Suite for Clarinet 5. E, parti. 5. E, halkı eee bu e, suite'dan. E, ben eee e, 90 e, 90 e, Dört, dörtünde e, yazdım <gülüyor> Beşin, e, Birinci çalgıcı e, klarnette, <gülüyor> e, Kırım Tatar oldu Kırım Tatar, e, Remzi Kurtmalayev Çalıyor Ben Bu Çalısı Çaldınız Bunu 94 e, e, e, yılında Rostov'da Hasta ve bu bu rekord ya. Bu rekord ya. Ya yazışı biz ashta uh, da uh, atık uh, uh, yaptık. Ashta te pomış mı kaydı? değil mi? Yes. Evet. 94 evet. yılında. Şimdi e, bu kadar dünya üzerinde az kalmış sayıca hani bu kültürü koruyan çok az in, insan varken eee Şarkı ve danslarını e, yorumlayan, çalan e, bir profesyonel grup var mı? Uh, Is band that, <coughs> uh, uh, şimdi um, Şu an yok Ben um, bu CD'leri eee eee computer computer'de yaptım. Eee mm -hmm. uh, uh, I I saw uh, I told before that I uh, also the soundman, soundman uh, mm -hmm. um, a long, uh, a lot time, studio, studio and using of uh, these instruments. So I, mm -hmm. I, I take uh, the ancient uh, singing and uh, ancient mm -hmm. record of uh, Kareem uh, mm -hmm. singers, mm -hmm. and uh, I put it. Uh, arranged, arranged uh, them hmm. for, uh, uh -huh. with uh, musical instrument and uh, antique uh, uh, musical instrument, Turkish musical instrument as Kaval hmm. as kaval, uh, hmm. as uh, another. Evet. Yeah. Şu anda aktif bir grup yok, karay müzikini çalan. Bizim dinlediğimiz parçaların çoğu da, arada konuklar var gerçi ama e, Abraham bilgisayar e, bilgisayarda aslında stüdyoda ürettiği seslerin bir tür aranjmanlarından oluşuyor. Tabii ki orijinal ses kayıtları da var. Yer yer bunlara düzenlemeler e, yapıyor ama teknolojinin aslında e, nimetiyle diyebiliriz e, galiba bu dinlediğimiz bestelerin çoğu oluşmuş roziyette. Yani artık bu şarkıları e, günlük hayatta yani toplumun içinde İnsanlar e, çok söylemiyor mu? Mesela karayıkların düğünlerinde kaytarma çalınıyor mu? Ya da kim çalıyor? Profesyonel e, müzisyenler yok mu artık? Hmm. So do they play kay, kaytarma for example in the weddings? The, and the main question is, uh, aren't there any professional musicians who play uh, that that music? Ano. Uh, now is is not not uh, somebody. But in e fattore we have now uh, the uh, children children um, Hı -hı. ensemble Hı -hı. So of singer, Of singer, that a, song, uh, Hı -hı. Uh, Hı -hı. Uh, a lot of uh, songs. Uh, Karajsha. Okay. Karayca şarkı söyleyen çocuk bir çocuk korosuun varlığından bahsetti ama Abraham Kefiri bunu hmm. organize etmişler e, yani. İsrail de mi Ukrayna da mı? Efatoria. Efatoria e, e, nasıl no, Rus arası. No, no. Artık Rusya'da have the good to there. <gülüyor> evet aslında Ukrayna demek okay. <gülüyor> medolar, med melodiler, melodiler, karaylar instrumental müziği çok sevdiler. Bu yüzden hemen hemen her parti için çal topluluk kullandılar. Müzisyenlere para atarak karaylar hem müzi müzisyenleri hem de kendilerini kurdular. Ancak karayalar arasında bir müzisyenin mesleğinin popüler olmadığı Hı -hı. belirtilmelidir. Doğru çoğu amatörce oldukça iyi müzik aletlerine sahipti. Ee, Karayi arasında dekre, tef da, davul, daire def, davul, evet. e, tamburl ya dambur, büyük davul. Kecı e, Keanca gibi müzik aletleri peülerdisa saz ke, ke, e, Kemane gibi Kemane yeah, kaval keman, evet. e, en e, melodiler hakkında yukarıdakiiller dans etmek için geçerlidir Ka, Karamlar en püpeleri dansı diğer birçok millet gibi Karadeniz e, hafzası evet. e, 8 e, 10 e, Eee 18. 18 de genellikle gerçek L4 koleksiyonu çeşitli e, türlerini it, içeriyor. Evet. Kay kaytarma 78'dir. Zaten eee I'm sure you know that uh, we use the same rhythm in our plexy region. Very commonly. Yani As yaygın olarak kullanıyoruz bizde Karadeniz bölgesinde 7 8lik e, ritim çok Hı -hı. yaygın bizde de, de. Okay. E, Litvanya'da da kullanmış kul, kullanmış müyörler e, bu e, ritmi. bu ritmi kullanıyorlar. E, I think e, sanıyor, sanıyorum e, bu ritme Türkiye'den geldi e, Kırım'ha, but hmm. Litvanya'ha da e, gelmedi. E, Litvanya'da yok, yok. Çok daha normal Litvanya'da yok. E, evet. yok. Evet. Yedi sekizlik çıkmış ama Litvanya'ya kadar gidememiş. Evet. Ne yani söylüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Kuzey e, insanları um, uh, asymmetric rhythms I think, not so familiar for them in general. Hmm. The people north, in the in the north, are not so familiar uh, evet. with the asymmetric rhythms. Şimdi bir parça evet, daha evet. dinleyelim. <gülüyor> ee, yine üzerine konuşalım. Evet meşhur bir e, Kırım dansı üzerine varyasyonları, variations, onları dinledik. Yine e, Abraham Kefeli'nin e, yazdığı bir e, suitim bölümü olarak. Uh, uh, it, it was uh, the uh, third part of my violin sonata. Um, uh, üçüncü uh, halkı of... Uh, by him Kevan Sonata, mm -hmm. um it um, and uh, it was uh, based on a uh, national folk uh, melody tim tim tim tim Tabi. Tabi. It, it is uh, the tatarian qim tatarian and the karaim uh, um uh, melody assim uh, for a uh, uh, melody for uh, for uh, uh, violin var. E, Keman için sonatın üçüncü bölümü dinlettik. Kırım Tatarları ve Karayları'nın ulusal denebilecek yani geniş çapta popüler e, bir şeyine melodisinden temel deniyormuş. Tabii. Ve Kemancı'nın hüneri çok önemli. Tabii burada hani hep düğünlerde falan çalınır bu parça. Kırım Tatarlar arasında da e, çok popüler. Hı -hı. Abraham, e, yavaş yavaş bitiriyoruz. Hı -hı. E, zaman yetmediğini Zaman çok kısa. Ee, son olarak ben öncelikle çok çok teşekkür etmek istiyorum sana buraya geldiğin için. Programımıza katılma, katıldığın için. Eşine de çok teşekkür ediyorum burada yanımızda bulundu. Evet. Ee, son olarak söylemek istediğim bir şey var mı burada? Yavaş yavaş bitiriyoruz. What Last do you words. want to say? Last uh, ben de çok teşekkür ederim uh, size. E, davet ettiğiniz e, benim burada e, ve benim sidiyle e, e, e, şarkısını e, etc. Ve e, eşit etmeyi e, Çaldığımız için. Çal <gülüyor> ben <gülüyor> mümin aldım, mümin aldım. E, çok teşekkür ediyoruz. Bir daha geldiğiniz zaman tekrar gel programa. Please come again. We stand on to the show. E, i̇nşallah. <gülüyor> <gülüyor> ee, son örneğimizle e, bitireceğiz ben size yine hoşçakalın diyeceğim ee, abraham kefenin prodüksiyonlarından son bir örnek dinliyoruz bak şimdişimleşado geçem şuna verine be not le ku iş bu veŞmanmişte şey tuşe tuayım yaayım ye laım morlay o abim yriye yol o И встану ён, че ми и встану. Рестартер, лицемер, лаазина маршрука, мозная симфония, лаализ o Evet, Litvanya karaylarının bir e, dini şarkısıyla bitirdik bu defa e, Abraham'ın kendisi sesini duyduk şarkıyı o söylüyor e, program sonrasında yine telefonun başında olacağım 15 dakika için 0212 343 4040 0212 343 4040'dan bana ulaşma şansınız var e, bugün biraz madencilik yaptık iyice derinlerde az bilinen e, noktalara dokunduk hem müzikal hem tarihsel ee, bana ayrıca sosyal mecra, medya mecralarından her zaman ulaşabilirsiniz ve hem bu programı hem de bundan öncekileri tunaninberiyani.blogspot.com'dan istediğiniz zaman dinleyebilirsiniz iskacim yanında bulunduğum için çok teşekkür ediyorum ben de sana sağ ol var ol sen sağ ol Manu abi görüşmek Zekli. üzere să spun naioc când săvii să mai șoară marjei n-să